Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımız olan Hazreti Rasulün örnekliğinde Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 26. sunumu sunacağız inşallah. Alt başlıklarımız Mekke-Medine ilişkileri, 5. bölüm Bedir Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler. Bedir Savaşı sonrasında Müslümanlar için önemli sorunlardan biri esirler konusudur. Esir denilince savaşta yakalanıp hürriyetleri ellerinden alınanlar akla geliyor. Bedir Savaşı'nın olduğu dönemlerde köle olmayıp hür olan savaş için savaş meydanına gelen savaşta öldürülmeden canlı yakalananlar esir olarak kabul edilirdi. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var ki esirler öncesi köle olmayan hür kişilerdir. Ancak o dönemlerde kölelerin de hür askerlerin yanında savaşa sürüklendiği düşünülse düşman askeri içinde bulunan hürler, köleler esir olarak alınabiliyordu. Özellikle imparatorluklar kölelerden oluşturdukları askerleri yem olarak meydanlara sürüyor düşmanın gücünü yem olarak ortaya sürdükleri köleleri öldürterek zayıflatıyor. Sonra asıl askerleriyle savaşa müdahale ediyorlardı. Tabii bu durum her zaman için köleleri savaşa önde süren toplumların lehine olmuyordu. Bazen köleler ordusu taraf değiştirip kendilerini köleleştiren toplumlara karşı savaşabiliyordu. Bedir Savaşı'na katılan Mekkeliler arasında kölelerin olduğundan söz edilmez. Ancak Bedir Savaşı'ndan sonraki Uğuz Savaşı'nda Mekke ordusu içinde köleler de vardı. 70 Mekkeli ve esir alındı ve Medine'ye getirildiler. Peygamber esirlere iyi davranılmasını istedi. Esirler nübetçilerin gözetiminde korunaklı bir yerde tutuluyorlardı. Peygamber esirler içinden Nadir bin Haris ve Rukbe bin Ebu Muayt'ı istisna etti. İkisinin de öldürülmesini istedi. Nadir bin Haris, İslam'ın Mekke'de tebliği sırasında İslam'a ve Müslümanlara en acımasız düşmanlıkta bulunan kişiydi. Ebu Muayt ise Mekke'de Hz. Muhammed'i boğumağa kalkışmış, hicret edildiği zamanda Müslümanların aleyhinde şiirler söylemiş, Peygamberi mutlaka öldüreceğine yemin etmişti. Peygamberin emriyle bu ikisi derhal öldürüldü. Peygamber arkadaşlarıyla yaptığı istişare toplantısında esirlerle ilgili bazı kararlar aldılar. Esirlerin ekonomik durumlarına göre değişen kurtuluş fitgeleri belirlendi. Fitgelerini akrabaları aracılığıyla ödeyen serbest bırakıldı. Müslümanlar Abbas bin Abdulmuttalib'in Fitiye miktarını azaltmayı düşündüler. Müslümanlar onun fityesini azaltmakla Resulullah'ı memnun edeceklerini düşünüyorlardı. Ne de olsa Resulullah'ın amcasıydı ve Risaletin Mekke yıllarında Resulullah'a yardımcı olmuştu. Ayrıca Bedir'e de istemediği halde zorla getirilmişti. Abbas tefecilikle uğraşan ve bu nedenle son derece Mekke'nin zenginlerindendi. Amcasının fityesinin azaltıldığını duyan Resulullah izaz etti. Böylesi bir muameleye karşı çıktı. O zengindir, fityesini bir dirhem bile olsa indirmeyin dedi. Dediği gibi yapıldı. Bu tür rivayetlerin gerçekliği tartışılabilir. Ancak ne kadar tartışsak asıl gerçeği bilemeyiz. Bazı esirler fitye veremeyecek kadar yoksuldular. Yakınlarının da zenginliği yoktu bunlardan okur yazar olanlara, on Müslümana okuma yazma öğretmesinin, kurtuluş fityesi olarak kabul edileceği bildirildi. Zeyd bin Sabit, bu şekilde okuma yazma öğrenenlerden oldu. Hem yoksul olup, hem de okuma yazma bilmeyenler ise, fityesi serbest bırakıldılar. Böylece kimse, köle olarak alıkonulmadı. Allah'ın dini, başından itibaren köleliğe karşıydı. Gelen ayetler, var olan köleleri azat etmeyi öne çıkarırken, yeni köleler oluşturulması düşünülemezdi. Bu nedenle, Bedir'de esir alınanların köle kılınmaması, Arabistan toplumuna yeni bir anlayış getirdi. Mekkeliler olsaydı, esir aldıkları her hür insanı, köleleştirip, onurlarını kırmak isterlerdi. Peygamber böyle bir duruma izin vermedi. Bazı tarihi bayetler, İstişare sırasında Hz. Ömer'in savaşta esir alınmasına, esirlerin fitye alınarak serbest bırakılmasına karşı çıktığını, esirlerin derhal öldürülerek Mekke'ye gözdağı verilmesi hususunda görüş bildirdiğinden söz ederler. Bu haberlere istinaden Enfal suresindeki esirlerle ilgili gelen ayetlerin Hz. Ömer'in görüşlerini tasdik ettiği yorumunu yaparlar. Bu tür konuların gündeme getirilip üzerinde çeşitli spigülasyonlar yapılması iyi değildir. Birileri çıkıp Hz. Muhammed'in görüşü Allah tarafından red edilirken, Hz. Ömer'in iştihadının kabul edildiğinden söz ederek, Hz. Ömer'i kutsama girişiminde bulunabilir. Bunun karşılığında, Hz. Ömer'e değişik açılardan karşı olanlar da, bu yönde gelen ayetlere farklı yorumlar getirebilir. Halbuki, ayetlerin olmadığı konularda, Peygamber de herhangi bir insanda eşit konumdadır. Ayetlerin olmadığı konularda insanlar görüşlerini sunarlarken ortaya koydukları tavır insani olup ilahi değildir. Elbette ayetlerin olmadığı yerde Hz. Muhammed'in görüşü de ilahi değil, insanidir. Allah'ın dininde ilahi olan gelen ayetlerdir. Birden fazla Müslümanın herhangi bir konuda görüşlerini ileri sürmesinden sonra gelecek bir ayet, herhangi birinin görüşünü destekleyebileceği gibi tamamen farklı hüküm getirebilir veya karşı çıkabilir. Bu konuda herhangi bir garanti yoktur. İstişare meclisinde ortaya konulan görüşlerin sonradan bir ayetle desteklenmiş olması görüş sahiplerini kutsamaz. Çünkü zaten dinin temeli insanın kutsanmamasıdır. Diğer taraftan istişare meclisinde alınan kararın Gelen ayetler tarafından reddedilmesi de bir eksiklik, bir kusur da değildir. İstişare anında Müslümanları bağlayıcı Allah'tan gelen bir hüküm yoktur. Ayetlerin olmadığı konularda. Resulde, diğer Müslümanlarda, hatta çeşitli nedenlerle istişareye katılan Müslüman olmayanlarda rahatlıkla görüşlerini sunabilirler. Alınan kararlardan sonra ayetlerin gelmesi Allah'ın konuya hüküm getirmesidir ki Bundan sonra konu artık istişare yapılmaya gerek kalmayacaktır. Allah'ın hükmünün olduğu konularda ne Resul ne de Müslümanlar farklı görüşler ileri süremeyeceklerdir. allah Bedir savaşı ardından esirlerle ilgili olarak Enfal suresinin 61 dahil, 71 dahil arasındaki bütün ayetlerinde şöyle diyor. Yeryüzünde ağır basıncıya kadar hiçbir peygambere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 Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir, diyor. Ayetlerin özüne baktığımızda, Allah Resulü'nün arkadaşlarıyla itişare ederek verdiği kararlar, Allah tarafından reddedilmiştir. Reddedilen kararlar, esir alınması, esirlerin karşılığında fiti alınmasıdır. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, Aldığınız fikirden ötürü size mutlaka bir azap dokunuldu ifadesi büyük bir anlam taşıyor. Fitli alınarak esirlerin salınması, maddi çıkar için esir alınmış görüntüsü veriyordu. Allah böyle bir görüntünün, fitli alınarak esirlerin bırakılmasının af edilemez bir suç olduğunu vurguluyor. Ancak Allah'ın daha önceden verilmiş sözü var. Din ve dine dair hükümler gönderildikten sonra insanlar sorumlu tutulurlar. Esirlerin fitge alınarak serbest bırakılmasıyla ilgili olarak önceden bir hüküm gönderilmemiştir. Bu nedenle Allah Rasulü'nün veya Müslümanların bundan sorumlu tutulmaları da söz konusu değildir. Diğer taraftan, Allah her insana kendini düzeltmek, af dilemek için zaman vermiştir. İnsanlar uyarılmadıkları konularda işlediklerinden sorumlu değildirler. İnsanlar kasıtlı olarak yapmadıklarından Sorumlu değiller. Allah hükümlerini gönderip insanları yaptıklarından sorunlu tuttuğunda sorumluluklarını yerine getirmeyenler, hükümlere uymayanlar suç işlemiş olacaklardır. Bedir esirleriyle ilgili alınan kararlar hakkında önceden bir hüküm olmaması, alınan kararlarda Müslümanların herhangi bir art niyet kastının olmaması, istişare anında insanlığı öne çıkaran kararların alınması, Müslümanların cezalandırılmamasını öne çıkardı. Elbette Müslümanların her ne olursa olsun dünyalık karşılığında bazı hesaplar yapması, esirlerin fitye yani dünyalık alınarak serbest bırakılması, Müslümanların ganimetlerde olduğu gibi fitye konusunda da uyarılmalarına neden olmuştur. Müslümanların duygularında, düşüncelerinde dünya nimetlerine değer verecek her türlü gelişme, Allah tarafından anında engellenmektedir. Gönderilen ayetlerle oluşturulmak istenen kimlik, kişilik, karakter sapması asla kabul edilmemektedir. Fitre ile ilgili daha sonra ayetler gelecek. Kalevin, bu Bedir Savaşı sonrasındaki ayetlerin muhakeme tarzı. Daha sonra farklı ayetler gelecek. Onları daha sonra göreceğiz inşallah. Bedir Savaşı'nın arkasından Allah'ın ortaya koyduğu bir mantık var bu ayetlerin özünde orada fitiya alınmasını eleştiriyor Allah. Ona karşı çıkıyor ama daha sonradan farklı bir perspektifle fitiya konusunu gündeme getiriyor. Şimdi Bedir savaşının arkasından gelen ayetleri konuşuyoruz. Onun mantığı üzerinde konuşuyoruz. Gelen ayetler ileri de Müslümanlar için temel prensipler oluşturacak özleri taşıyor. Bu prensipleri şu şekilde gözden geçirebiliriz. Bu özler nedir, bu prensipler nedir diye baktığımız zaman bir, Müslümanlar kesin üstünlük sağlamadan esir almamalıdırlar. Bakın burada çok enteresan bir şey söylüyor Allah. Ayetin özünde. Müslümanlar kesin bir üstünlük sağlamadan esir almamalıdırlar. Halbuki Müslümanların esir alması yasak değil. Müslümanlar kesin bir üstünlük sağlamadan esir almamalıdırlar. O devirde savaş esiri bugünkü anlaşların dışında gerçekleşen bir olaydı. Rasul devrinde toplumlar savaşlarda kadınları, çocukları, zayıfları ve savaşta yakaladıklarını esir alıp köleleştiriyorlardı. Kölelik düzeni güçlü toplumlar tarafından zayıf toplumlara özgürlük içinde yaşama imkanı tanınmamasıyla oluşuyordu. Alınan esirler köleleştirildikten sonra ya köle tüccarlarına satılır ya da köle olarak evlerinde, tarlalarında, işlerinde çalıştırılırlardı. Erkeklerine köle, kadınlarına cariye denilen geçmişteki kölelik düzeni, köleliği temelden red eden Allah için olumlu bir şey değildi. Onun için savaşlarda köleliği doğuracak esirlerin alınması ilke olarak red edilmişti. İnsanlara özgürlüğünü esas alan İslam'ın hükümleri, Müslümanların insanları esir alarak köleleştirilmesine rıza gösteremezdi. Bu nedenle kesin ve etkili bir şekilde Müslümanlar kesin üstünlük sağlamadan esir almamalıdırlar sözüyle uyarıldılar. Kesin üstünlük sağlamak önemli bir kuraldı. Müslümanlar İslam düşmanlarına karşı zayıf veya eşit olduklarında alacakları esirlerin her zaman kurtulabilme şansları vardı. Nitekim Müslümanlar fikri olarak esirleri salacaklar. Böyle bir durum öne alınmaz sonuçlar doğurabilir. Esir alınıp serbest bırakılanlar toplumlarına Müslümanlar hakkında önemli bilgiler verebilirdi. Medine toplumu Yahudilerden, putperest Araplardan ve Müslümanlardan oluşuyordu. Böyle bir yapılanmada Müslümanların esir olarak iş durumlarını göstermeleri düşmanlarının eline güçlü kozlar vermelerine neden olurdu. Üstelik Müslümanlar azınlık da oldukları bir toplumda İçlerine aldıkları esirler ile henüz kesin üstünlüğe sahip olmadan hakimiyet kuramazlardı. İki toplum, Medine'liler ve Mekke'liler henüz aralarında kesin olarak savaş gücünü kıracak bir sonuca ulaşmamışlardı. Esirlerin alınması, Mekke'lilerin esirlerini kurtarmak için Medine'ye saldırmalarına neden olabilirdi. Onun için Allah kesin bir üstünlük sağlanıncaya kadar hiçbir peygambere esir almak yakışmaz diyor. Niye aldınız? Şimdi Mekkeliler hazırlıksız bir vaziyette çok güçlü bir şekilde hazırlanıp saldırabilirler. Çünkü bir bahaneleri var, esirleri var. Ve esirlerin çoğu da eşrafın insanlarından. Dolayısıyla onların akrabaları, sülalesi, şerepleri ayağa kalkabilir. Halbuki kaçıp gitseler de farklı düşüneceklerdi. Belki yenilginin acısını düşüneceklerdi ama arkada esir bırakınca, yetmiş esir bırakınca onları kurtarmak için her türlü gayreti göstermeye Öne çıkarabilirlerdi. Bu bir tehlikeydi. Onun için Allah ne diyor? Kesin bir üstünlük sağlanıncaya kadar hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Kesin üstünlük sağlanacağını esir almak Müslüman toplumu tehlikeye sokabilir. Düşmanların şiddetini artırabilir. Esirleri kurtarmak için düşmanların daha çok bilenmesine neden olabilir. Böylece aradaki mesele barış imkanlarını kaldıracak neticeye ulaşırdı. Ama üstün olsaydı otururdun Esirler de burada istediğin pazarlığı, istediğin konuşmayı, istediğin gücü gösterir ve karşıya istediğin tehdidi yapabilirdin anlamı çıkıyor bu ayetin özünde. Bir bakıma esirler konusundaki hüküm yerine stratejik bir hükümü bu ayet açıklıyor. Yani bir stratejiyi açıklıyor. Evet esir alınabilir, ileride göreceğiz esirler alınabilir ama öyle bir stratejik konum var ki burada esir almak iyi bir şey değildir. Her zaman esir almak iyi bir şey değildir. Allah burada bu ayetlerde bir stratejiyi ortaya koyuyor. Yani hükümler uygulanırken de veya bir fiil gerçekleştirirken de belli stratejilerin dikkat edilmesine, belli stratejilere dikkat edilmesine işaret ediyor. Çünkü Müslüman yöneticilerin birinci hedefi inançlarını korurken toplumu güven altında tutmaktır. Toplum içine alınan her türlü düşman güven unsurlarının kaybolmasına neden olur. Özellikle Müslümanların esir alınanlara karşı iyi davranışları, onların yanlış anlamalarına, Müslümanları güçsüz görmelerine, aleyhlerine her türlü fikir üretebilmeleri neden olur. Bu toplumda da öyle değil mi? Mesela çok uyanık, açık göz birisinin yanında siz çok iyi davranın. Adamın aklına ilk gelen şey şudur. Ya Demek ki yani bu adam öyle çok tehlikeli bir adam değil. Bak bu adam çok iyi bir adam, zavallı, dürüst bir adam. Ben bunu istediğim gibi evirip çevirip kandırabilirim düşüncesine hemen kapılır. Onun için dürüst olanlar çabuk kandırılır ya, toplumda her zaman böyledir. Yani biraz uyanık olması gerekirken, biraz daha dikkatli olması gerekirken dürüst, iyi niyetli davranır. Karşısından kötülük beklemez. Halbuki o kötülük beklemediği yerden en büyük iyi verir. Onun için Müslümanlar esir aldıkları insanlara kendi toplumlarına çok iyi davranacaklardır. Güçlerinde kesin bir şekilde aktivite etmemiş, yani karşı tarafa hissettirmemiş, Böyle bir noktaya gelmemişse onların iyi davranmaları, insanca davranmaları, karşı taraftaki insanların ya bunlar zaten işte yani işte o kendi mantıklarıyla bakarak bize çok iyi davranıyorlar, çok güzel davranıyorlar. Çünkü kendilerine çok fazla güvenleri yok. Gerçekten güvenleri olmuş olsaydı baskı uygularlardı, bize şiddet gösterirlerdi ama bize güzel davranarak zayıflıklarını örtüyorlar. Bak bunları şöyle bu iyiliklerini şöyle değerlendirelim, böyle değerlendirelim hissiyatına kapılabilirlerdi. Zira insani iyilikler her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyordu. Bazen gösterilen insani iyilikler, insanları insanlığı iyilikleri insanlar zayıflık olarak yorumluyordu. Genelde bazen değil bu çıkar toplumlarında nitekim başından beri hayatın çıkar insanların yaşamına egemen olmuş. Çıkar da iyi davranışlar her zaman istismar edilebilecek, insanlar tarafından kullanılabilecek bir malzeme olarak görülüyor. Diğer taraftan Müslüman topluma düşmanlık bekleyen toplumların, Müslümanların zaaflarını bilmeleri güven unsurlarını ortadan kaldırır. Şimdi geliyorsunuz, bir toplumun içine giriyorsunuz, şöyle gözlüyorsunuz. İsterseniz esir olun, isterseniz başka şey olun, fark etmiyor. Ne yapıyorsunuz? O toplumu analiz ediyorsunuz. Düşmanlık hissiyatı varsa böyle bir böyle beklentiniz varsa o toplumun kendinize göre zaaflarını buluyorsunuz. Psikolojik ve sosyolojik kurallara göre bilinmezlik her zaman güçtür. Bilinirlik ise gücün tespitini tespit edilen güce karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Yani bir şeyi bilmek demek o şeye karşı her türlü tedbiri alabilme şartını getirir. Ama bilinmez ne yapacağını bilemezsin. Karşıda ne tür tedbirler alacağını bilmezsin. İşte ayetin özünde ne var? Alma esir. Daha gücün yok. Daha kesin bir zafere ulaşmış, kesin bir noktaya gelmiş değilsin. Kesin bir üstünlük sağlamış değilsin. O zaman alma. Alıp da içine sokma o esirleri. O zaman bilinir hale geleceksin. Halbuki bilinmedin. İşte savaş, Bedir Savaşı'nda çil yavrusu gibi dağıldılar. Yetmiş tanesini yakaladın, bilmem kaç tanesini öldürdün, diğerleri kaçıp gittiler. Ama o yetmiş kişi içeri girdiği zaman ne yapacak? Bu toplum hakkında bilgi toplayacak. Esir de olsa gözlenecek. Zaten küçük bir nüfus, On bin nüfuslu küçük bir kasaba gibi bir yer. Müslümanların davranışlarını yanlış anlayacak. O zaman almayacaksın. Bilinir hale gelmeyeceksin. Bilinmez olacaksın. O zaman düşünecekler bizi Bedir'de çil yavrusu gibi dağıtan Muhammed'in ordusu ne kadar güçlüymüş. Bakın bizi 300 kişi çil yavrusu gibi dağıttı. Ya hepsi gelseydi ne olurdu? anlayışı doğacakken şimdi 70 esir toplumu içerisinde insanları seyrediyor. 70 esir de az değil yani. 300 kişi gidiyorsunuz, 900 kişilik olurdu yücüyası gibi dağıtıyorsunuz. İçlerinden üçte biriniz olan 70 kişi alıyorsunuz. Geliyorsunuz. Yani Medine'ye dönen ordu içerisinde Müslümanların 3'te 1'i de esir. Kalabalık geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir konum var. Allah buraya stratejik olarak işaret ettiriyor insanlara. O ayetler. Yani o sadece o gün değil, bugün için de aynı şey olabilir. Stratejik olarak işaret yapıyor. Bir hüküm, esirlerle bir ilgili hüküm koyma yerine ne yapıyor? Çünkü esirlerle ilgili hükmü daha sonraki ayetlerde geliyor. O hükmü koyma yerine ne yapıyor? Bir stratejiye işaret ediyor. Bilinir hale gelmek zayıfken iyi bir şey değildir. Toplum gücünü hissettirmediği müddetçe, karşı taraftaki düşmana kendi gücünü, Hissettirmediği müddetçe bilinir hale gelmek iyi bir şey değildir. Bilinmezliğin gücüne ulaşmak iyi bir şeydir. Mantığını çıkarıyor ayetlerinizi. Çünkü bilinirlik karşı tarafa azmettiriciyken bilinmezlik caydırıcı olabilir. Bedir'de Mekke'leri yenen Müslümanların savaşta esir olarak Mekke'leri içine almaları bilinmezliği ortadan kaldıracaktı. Bilinir hale gelen Müslümanlar düşmanları tarafından daha iyi analiz edilerek karşı güç oluşturmalarına neden olacak. İkinci konu ise Mekkeli esirlerin fitre karşılığı olmak üzere okuma yazma bilmeyen Müslümanlara okumayı yazmayı öğretmeleri kararlaştırılmıştı. Bu uygulama nasıl olacaktı? Esirler toplum içinde öğretmenlik yapacaklardı. Yani Müslümanlar öğrencileri olacak, onlarla uygun yerlerde buluşacaklar, program çerçevesinde Müslümanlara eğitim vereceklerdi. Okuma yazmayı bilecek kadar eğitimli olanların öğretmenlik yaptıkları insanları etkilemeleri her zaman mümkündür. Yani düşünün, birisi cahil, hiçbir şey bilmiyor, okuma yazma da bilmiyor. Öbür tarafı okumuş, yazmış, birçok şeyde kültürü var. Böyle bir insanın o insanı etkilemesi mümkün. Kurnaz kişilikli bir öğretmen, yani bilen kişi, eğitici Ki savaşta esir olmuş Mekke'lerin okur yazarlarının kurnaz olmadıkları söylenemez ki çoğu okuyup yazar olanlar eşraftandı. Yani o toplumun üst seviyesinden insanlardı. Bu öğrencilerin, okuma yazmak isteyen bu öğrencilerin kafalarını karıştırmaları mümkün olabilir. Onlardan her türlü bilgiyi alabilir. O anda, konuşmalar anında Müslümanlar hakkında bilgi alabilir, kafalarını karıştırabilir. Hatta beyinlerini yıkayarak inançlarıyla oynayabilir. Mekke'de oluşan düşmanlığın probandasını yapabilir. Böylece Müslüman toplum içinde kargaşa yaratabilirdi. Her şeyden önce kesin bir üstünlük kurmadan esirlere... Müslümanlara eğitme görevi verilmesi psikolojik olarak Müslümanların zaafını ortaya çıkaracaktı. Müslümanların arasında da okur yazar varken esirlerin okuma yazmayı öğretmek için görevlendirmeleri ilki olarak yanlıştı. Her şeyden önce Müslüman olmayan Müslümana öğretmen oluyordu. Halbuki Müslüman toplum içinde okur yazar yok muydu? Vardı onlar öğretsin. Niye esirler öğretiyor? Bir bakıma eğitim, öğretim konusunda Müslümanlar Mekkelerin eline bırakılmış gibiydi. Halbuki İslam'a inanmayanların Müslümanlara öğretmen seçilmesi etik olarak yanlıştı. Kaldı ki Allah katında Müslümanın okur yazar olmayanı Müslüman olmayanların aliminden daha değerliydi. Fikri alınması Müslümanların dünyevi nimetlerle pazarlığa girişmesi olarak ortaya çıkacaktı ki bu durum. Mekkelilerin Müslümanlar hakkında olumsuz probandalarına neden olacaktı. Derdi mal mülk olmayan Müslümanların fitye istemeleri olumsuz bir tablo doğurmalarına neden olacaktı. Her ne kadar Müslümanlar fakir olanları fityesiz serbest bırakmış olsalar da zengin olanların ailelerinden durumlarına göre fitye almaları hiç de iyi değildi. Stratejik olarak o gün. O anda Bedir Savaşı'nın ardında böyle bir tablo iyi değildi. Böyle bir durumda Müslümanlar fırsat kollayıcı olarak algılanabilirlerdi. Aynı şeyi Mekkeliler de yapabilirdi. Halbuki Mekkelilerin inandığı din ile Müslümanların inandığı din farklıydı. Mekkeliler dinlerini ticaretleri olarak bilirlerken Müslümanlar dinler için dünyalıklarını terk etmişlerdi. Aradaki bu farkın her alanda yaşam aktarılması gerekiyordu. Diğer taraftan Esirlerin Müslümanların içine sokulması iyi değildi. Nihayetinde ya fitye alınarak ya okuma yazma öğreterek ya da fakir olduğu için öylece serbest bırakılacaktı. Serbest bırakılacakların Müslümanların içine alınması iyi bir politika değildi stratejilere. Müslüman toplumun güvenini telkiye düşürecek her şey Müslüman yöneticiler tarafından dikkate alınması gereken unsurlardandı. Ne yazık ki Müslümanların iyi niyeti bu tür sonuçların doğmasına kapı açmıştı. Onun için Allah tarafından kesin olarak bu kapı kapatıldı. Halbuki Müslüman toplumların güçlü olduğu dönemlerde esirlerin alınması ve o esirlerin toplum içinde gösterilecek İslami bir Müslümanca bir kimlik ve kişilikle, karakterle eğitilmesi her zaman daha önemliydi ve daha iyiydi. Nitekim ilerideki zamanlarda Medine güçlendikçe örnekleyelim, Özellikle Hendek Savaşı'ndan sonra Mekkeliler, Medenilere bir şey yapamayacağını anladıkları zaman ne oldu? Mekkelilerle Hudeybiye Anlaşması oldu. Dikkat edin bakın. O dönemden sonraki bütün olaylarda Müslümanlar gücünü ortaya koymuş oldu ve sağdan soldan savaş olduğu zaman o dönemlerde Mekkelilerin dışında Müslümanlar esir aldıkları zaman o esirlerin İslam'la karşı karşıya getirilmesi Müslümanca yaşamla karşı karşıya getirilmesi onların daha çok İslam'ı iyi anlamalarına ve Müslümanların onlara güçlü bir şekilde daha çok sahip çıkmalarına ve onları kendi içinde İslam'ın hidayetiyle karşı karşıya getirmelerine sebep oldu. Ve böylece çok büyük bir patlama oldu. Bu bir Anlaşması'ndan sonra Müslümanların gelişmesi daha güçlü bir noktaya geldi. Neden? Çünkü Müslümanlar gücünü ispat ettiler. Kendilerine saldıran Mekke'yi susturdular. Oturup pazarlık ettiler. Anlaşma yaptılar ve artık Çaresiz kaldığı Mekke Medine ile anlaşmak zorunda kaldı. O zaman Medine politikasını bütün Arabistan'a yaymaya başladı. Bu dönemde aldığı esirleri çeşitli nedenlerle İslam'a yaklaştırma, Müslümanca bir yaşama alıştırma noktasında, onu gösterme noktasında çok güzel örneklikler yaptı. Üçüncü konu ise savaşta esir alınarak insanları köleleştirmek İslam'ın prensiplerine aykırıydı temelde. Önceden köle olan insanları kölelikten kurtaracak şekilde davranan Müslümanların, bu yönde gelen ayetleri uygulayan Müslümanların savaşta esir almaları, esir alınanları köleleştirmesi düşünülemezdi. Yani bir başka toplum gibi, kafir toplumlar gibi, diğer imparatorluklar gibi sürekli esir alarak insanları köleleştirmesi düşünülemezdi. Zaten köleliğe karşıydı, zaten köleliğe karşı düşünceleriyle, inancıyla, hükümleriyle ortaya çıkan ve bu noktada insanlığa yeni bir ses veren bir dindi. O nedenle Allah Müslümanlara esir almamalarını tembih ediyordu o dönemde. Kesin üstünlük bir yana Alman esirlere ne yapılacağı, nasıl davranacağı belli değildi. O dönemlerde savaş kazanan toplumlar esirler alarak aldıkları esirleri köleleştiriyorlardı. Kendi hizmetlerinde kullanıyorlardı. Müslümanların aynı yolu izlemeleri, İslam'ın kurallarına aykırıydı. Her ne kadar, kısasa kısas deyip, esir düşen Müslümanları köleleştirme karşılığında, Müslümanlar da aldıkları esirleri köleleştirirlerse, adalet yerini bulmuş olacak gibiydi. Ancak, Allah Müslümanlara böyle bir adaleti emretmiyordu. Daha sonra esirlerle ilgili emirler, Muhammed Suresinin 4. ayetiyle geldi. Ne diyor ayet? İnkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fitçe karşılığı salıverin. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinize denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Ayette görüldüğü gibi savaşta kesin üstünlükten söz ediyor. Kesin üstün olun, sıkıca bağlayın, olun, sonra ister karşılıksız, ister fit yıllarak verin. Yani ağanın eli tutulmaz artık. O zaman ne yaparsanız yapın. O zaman göstereceğiniz anlayışta, göstereceğiniz şiddette veyahut da göstereceğiniz üstünlükte, karşı tarafın kalbinde size karşı intikam ve düşmanlık duygularını öldürecek nitelikte olacaktır. Çünkü bir şey yapamayacağını anlamak da düşmanlığı bitirmek demektir. Onun için Allah nihayet onlara iyice vurup, sindirince, sıkıca bağlayın, bu söz kesin bir üstünlüğü dile getiriyor. Böyle bir durumdan sonra Müslümanların esir almaları, aldıkları esirleri fikir alarak bırakmaları bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü ne tür yorumlarsa yorumlasın artık diğerleri hiç fark etmeyecektir. Çünkü Müslümanlar kesin ezici bir üstünlük sağlamışlardır. Ancak konumuz Bedir Savaşı sonunda oluşan hükümler olduğu için Enfal suresindeki ayetler çerçevesinde düşünüyoruz. Bedir esirleriyle ilgili alınan kararlar üzerinden konuşuyoruz. İslam anlayışı etik olarak dini ne olursa olsun zayıf düşen her insana sahip çıkmayı Müslümanlara öğretiyor. Müslümanlar esirlere İslam'ın aydınlığını götürecekler. Onları tekrar küfrün karanlığına gönderme yerine İslam'ın aydınlığıyla buluşturacaklar. Halbuki Bedir ile ilgili olarak pazarlıklar vardı. Fikheniz verilirse serbest kalacaksınız. On Müslümana okuma yazma öğretirseniz serbest kalacaksınız. Savaşta kalan esirler küfrün kucağına girecekler. Dolayısıyla Müslümanlar onlara sahip çıkmış olmayacaklardı. Böyle bir tutum, böyle bir davranış Allah tarafından reddedildi. Pazarlık yok. İnsanları küfrün kucağına tekrar göndermek yok. Böyle bir şey yok. Ne yazık ki İslam savaşlarda esir alarak köleleştirme ilke olarak kabul etmese de tarihte Müslümanlar esir olarak insanları köleleştirmişlerdir. Yani İslam'ın temel özlerine her zaman uymuş değillerdir. Hatta Müslüman olmayanların köleleştirilmesinin yanında Müslümanların Müslümanlarla savaşında esirler alınan Müslümanlar dahi köleleştirilmişlerdir. Müslüman dünyasında en uzun İmparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde gayrimüslim köleler tarihte yerini alırken özellikle son dönemlerde Müslüman kölelerde Anadolu topraklarında görülmeye başlanmıştır. Osmanlı'nın son zamanlarında Yemen Hicaz savaşlarında esir alınıp getirilen Müslümanlar paşaların konaklarında saraylarda köle olarak çalıştırılmışlar. Hatta Cumhuriyet döneminde Arap bacılar, Arap efendiler, zenginlerin konaklarında hizmetçi, aşçı, yamak, bahçıvan olarak görev almışlardır. Her ne kadar Cumhuriyet devrinde kölelik kesin olarak kaldırılmış olsa da, zenginlerin konaklarında sahilinde çalışmaktan başka şey bilmeyenlerin, toplumda kendi emekleriyle geçinebilme alışkanlıklarının olmayışı, yine aynı tür yaşama girmelerine neden olmuştur. İslam'ın yaşamın en değerli ilkesi olan, insanın özgürleştirilmesi ne yazık ki, İnsanların hırsları, dünyevi arzları karşısında yerle bir edilmiştir. Allah, insanın karakterini en iyi bilen olarak, olayların başı olan belir savaşı esirleri, üzerinden sert uyarılarını göndermiştir. Ancak bu uyarıları algılamak, hayata yansıtmak her zaman gerektiği gibi olmamıştır. Dördüncüsü ise, günümüz savaşlarında uygulanan savaş hukukuna göre, savaşan ülkeler esir almaktadırlar. Savaş esiri kavramı, kölelik kavramından farklı günümüzde. Eskisi gibi bir kölelik anlayışıyla alınmıyorlar. Eskiden savaşlar genellikle tek cepheli yapılırdı. Meydan muharebeleri şeklinde teşekkül eden savaşlarda galip gelenler esir alır, ganimet toplardı. Ancak günümüz savaşları çok cepheli olarak geçmektedir. Dolayısıyla ülkeler kesin zafere ulaşıncaya kadar, bazı cephelerde savaş kazanırken bazı cephelerde savaş kaybedebiliyorlardı. Kaybettikleri cephelerde askerlere esir düşerken kazandıkları cephelerde kendileri esir oluyordu. Günümüz savaşlarında savaş esirleri esir takaslarında kullanmak için alınması gereken esirler olarak ortaya çıktı. Yani biz şimdi esir alırız, karşı taraftan da başka cephelerden de bizden de esir alır, takas yaparız mantığıyla esirler alındı. Batı'nın oluşturduğu bu ahlaki edinim ne yazık ki diğer bütün ülkelerde yansıdı. Müslüman ülkelerde aynı kurallardan etkilendiler. Tarih içinde İslam'ın kurallarından adım adım sapan Müslümanlar savaş esirleri konusunda da Batı'nın uyguladığı kuralları çarçabıcak belinsediler. Birinci, ikinci dünya savaşlarında milyonlarca insan savaş esiri olarak alındı. Savaş sonlarında yapılan anlaşmalar çerçevesinde de takas edildiler. Ya da barış anlaşmalarında alınan tavizler karşılığı bırakıldı. Savaş esirlerinin kamplarda tutulmaları, zindanlara atılmaları, bazı esir kamplarında en ağır şekilde çalıştırmaları ülkelerin politikalarına göre şekillenen davranışlar olarak tarihte yerini aldı. Günümüzde Amerika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da çıkardığı savaşlarda çoğunluğu Müslüman olanları esir almaktadır. Esir kamplarında yaptıkları insanlık dışı uygulamalar, insaflı Amerikan askerleri tarafından ifşa edildikçe insanlığın esirliğe nasıl baktıkları görülmektedir. Özellikle çıkarlarını hayatlarının temelli haline getiren toplumlar esirlere hiçbir zaman insanca davranmamışlardır. Bugün özellikle batı dünyası savaş esirleri konusunda güya insancıl birçok kural oluşturmuşsa da kural olarak yani Esirlere şöyle davranılır, böyle davranılır diye birçok kural oluşturmuşsa da hiçbir zaman uygulanmışlar. Ancak kendilerinden esir düşenler olduğunda uygulanması konusunda ısrarcı olmuşlardır. Aldıkları esirlere karşı duvar olan kendi esirlerine insan olanların insanlıkta hiçbir ilgisi olmasa gerekir. Özellikle günümüzde terörist olarak nitelendirdikleri insanları savaş statüsünden çıkarıp, terör statüsüne sokmaların karşılığında terörle mücadele kapsamında yakaladıklarına savaş esiri gözüyle de bakmamaktadırlar. Yani bir de öyle bir mantık çıkardılar. Efendim şu anda savaş yok, terör var. Biz teröre karşı mücadele ediyoruz. Dolayısıyla aldığımız bu yakaladığımız şeyler terörist. Bunlara karşı biz esir muamelesi yapamayız. Ne yaparsınız? Bunlara terörist muamelesi yaparız. Böylece yeni bir kavram ürettiler. Tabii bu üretilen kavramın amacı Temelde güya işte uluslararası arenada ortaya çıkan esirlerle ilgili kavramları alt üst etmek, kendilerine göre özel bir kavram olarak terör kavramıyla hareket edip insanlara kendi istekleri, kendi politikaları dolusunda davranışlarda bulunmak için yaptılar tabii. Amerika terörle savaşın gerçek savaş olmadığı vurgusuyla her türlü insanlık dışı eylemi gerçekleştirmektedir. Yakın tarihte Amerika'nın, Irak'ta Guantamano kampında yaptıklarını görmek, insanlığın düştüğü çukuru anlamak için yetip artacaktır. Beşinci konu, Allah'ın insanlara öğrettiği şey, her halükarda iyi bir insan olmaktır. İyi insanlar, iyi toplumlar oluşturur. İyi toplumlarda insanların köreleştirilmesi Allah'ın insan iradesini özgür bırakan hükümleri çerçevesinde mümkün değildir. Her insan, Allah'ın verdiği akıl, mantık, irade ile özgürdür. Her kim insan aklına, mantığına, iradesine hakim olmaya kalkarsa bu eylem Allah katında suçtur. Özgürlükleri elinden alınanların Müslüman olup olmaması önemli değil. İnsanların özgürlüklerini elinden alanların Müslüman olup olmamaları önemli değil. Müslüman toplumlar ister savaşlarda esir alarak ister zulme uğrayanlara açtıkları kucakla toplumuna kattıkları insanları kendilerinden ayırmamaları gerekir ve ayıramazlar. Dinlerinin farklı olması, Müslümanların onlara insanca davranılmasını engellemez. Müslüman toplumlar her zaman aralarına kattıkları insanlara en iyi şekilde davranarak, Müslüman kimliğinin, kişiliğinin nasıl olacağını göstereceklerdir. İslam'ın etik değerleri, Müslümanların böyle davranmasını emreder. Müslümanlar esirlerine, kürelerine yediklerinden yedirecekler, yediklerinden giydirecekler, onlara sahip çıkıp, Hayatlarını mağdur etmeyecekler, zulme sapmayacaklar, adalet içinde olacaklar. Böylece İslam'ın Müslümanların farklılığını dünyaya göstereceklerdir. Onun için Allah Müslümanların güçleninceye kadar esir almamalarını tembih eder. Çünkü ancak güçlü bir toplum bütün bu ilkelere uygulayabilir temelde. Zayıf bir toplum uygulayamaz, sahip çıkamaz. Ama Allah diyor ki, mümin kişiliğiyle, Müslüman kişiliğiyle siz, İnsanlara sahip çıkacaksınız. inanana inanmayana, savaşta esir düşene, köle olana, zayıfa, yoksula, yetime, fakire, fukaraya. Sahip çıkacaksınız. Böylece onları koruyacaksınız. İster inansın, ister inanmasın. Bunu sağlayabilmek için güç olması lazım. Müslümanlar güçlendiklerinde her insana topluma sahip çıkabilir. Onlara İslam'ın hidayetini en güzel şekilde gösterebilir. Aksi güçsüzken, henüz kendi işlerinde kendilerini koruyacak duruma gelmemişken, toplumda etkili bir yönetim sağlayamamışken, esir almaları olmaz, yakışmaz. Bu durumda esirlere adil davranmayabilirler. Onlara yeteri kadar sahip çıkmayabilirler. Allah bunu istememektedir. Müslümanların böyle bir duruma düşmelerini istememektedir. Altıncı konu, Müslümanlar esir aldıkları insanların, ihanet etmemelerinden emin olmak zorladılar. Bu tedbirleri en iyi şekilde alıp ona göre davranmak zorladılar. Yersiz, gereksiz güven daima insanın başına dert açar. Ben güveniyorum. Eğer güven otokontrollü değilse, güven belli ilkeler çerçevesinde kontrol altına alınmamışsa bu güven insanın başına her zaman dert açabilir. Bize bir şey olmaz. Allah bizi korur. Ben insanlara güvenirim, ben Müslümanlara güvenirim, ben mümine güvenirim. E Allah boşuna mı nifak ayetlerini bize gönderiyor? İşte açıyorsunuz, okuyorsunuz. Sayfalarca nifak ayetleri var. Onların her birisi ben Müslümanım diyordu zaten. Ben müminim diyordu. Ama Allah uyarıyor nifak ayetleriyle. Bakın müminim diyenler, Müslümanım diyenler bir nifak bilya içinde olabilirler. Dikkat edin bakın şu şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu noktalardan diye uyarıyor için yersiz güveni ortadan kaldırmak için oto kontrollü güveni sağlamak için sürekli o nedenle Allah Müslümanları uyarıyor. Aldığınız esirler, ihanet ettiler bile. ihanetlere sizi etkilemeyecek konumda ol. Mesela aldığınız bir esir. içinize aldınız. Sizinle ilgili bir şeyler öğrendi ve saldınız. İster fitre olarak, ister başka şeyler, başka niyetle saldınız. Gitti toplumuna. Sizden alacağı bilgiyi, sizden öğreneceği bilgiyi o topluma götürse de bir şey ifade etmesin. Siz o kadar güçlü olun ki hiçbir şey ifade etmesin. Yani aldığı bilgiler bir anlamsız olsun, çöp olsun yani. Aldığı bilgilerle size karşı ihanet edecekse o bir çöp olsun. Yani bir değer olmasın. O kullanılacak bir şey olmasın. İhanetleri sizi etkilemeyecek konumu sizin güçlü, kendinden emin, gerekli tedbirlerin alındığı konumdur. Şunu iyi bilin ki inanmayanlar Müslümanlara her zaman ihanet edebilir. Bu kapı her zaman açık. İnanmayanlar Müslümanlara her zaman ihanet edebilir. Zira onlar daha önceden de insanların güvenlerini kullanarak ihanet etmişlerdi. Bunu Müslümanların unutmaması gerekir. Allah onun için ayette onlar insanlara ihanet edebilir, size ihanet edebilir. Zaten onlar Allah'a da, Rablerine de ihanet etmişlerdi. Rabbine ihanet eden bir insan, diğer insanları, Düşünür mü? Müminleri düşünür mü? Kendi kardeşlerini düşünür mü? Kendi inananlarına bile, yani putperest de bile ihanet eder. Çünkü Rabbine zaten ihanet ediyor. Her şeyin sahibine, her şeyin yaratısına ihanet edildi. Allah, Bedir Savaşı'nın ardından esirlerle ilgili gönderdiği ayetlerle, ganimet konusunda olduğu gibi, Müslümanları ciddi bir şekilde eğitim almış. Onlara... Oluşturacakları kimliğin, kişiliğin kurallarını belirtmişti. Bedir Savaşı'ndan sonra olan olmuştu. Asıl önemli olan bundan sonra olacaklardı. Tamam Bedir Savaşı'nda ayetler gelmeden insanlar oturdu, esirler alındı, şöyle dediler, böyle dediler, karar aldılar. Olan oldu, bitti. Asıl önemli olan bundan sonra olacaklardı. Bedir Savaşı'yla Müslümanların önüne açılan zaferler bundan sonra da devam edebilirdi. Müslümanlar gelecekte kazanacakları zaferler arkasından nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyordu. Onun için ayetler bazı temel ilkeleri getirdi ve o ilkeler hem etik kurallar oluşturdu hem de stratejik kurallar oluşturdu. Enfal suresinde fitye ile ilgili veya esirlerle ilgili gelen ayetler fitye konusundaki hükümleri değil veya esirler konusundaki hükümleri değil o konudaki stratejiyi oluşturuyordu. İyice güçlenmeden, kesin korku salmadan, düşmanların saldırmalarından emin olmadan esir almayın. Bu bir stratejiydi. Esir alınmaz diye bir şey yok. Ama strateji olarak bakın ne diyor? Ayetlerinizin kesin bir zafer sağlamadan. Açıyoruz. iyice güçlenmeden, düşmanlara kesin korku salmadan, düşmanların saldırılarından emin olmadan esir almayın. Öyle bir vurun ki yer inlesin, yer titresin, esir dağılsanız ondan sonra hiçbir şey fark etmez. O zaman o esirlere nasıl davranacağınızı da gayet iyi hesaplarsınız. O sizin gücünüzün altında zaten. O gelmiştir. Sizden insanlığı gördüğü zaman, sizden efendim iyiliği gördüğü zaman, sizden İslam'ı gördüğü zaman, sizden değişik insan kimliklerini gördüğü zaman farklı yorumlayacak noktaya gelmez. Onu bir zayıflık olarak görmez. Ama üstünlük sağlamadan bunu yaparsanız, eşitken bunu yaparsanız sizin her türlü iyi davranışınızı bir zayıflık olarak görür. İnsanca davranışınızı zayıflık olarak görür. Eğer esir alırsanız, onlar üzerinden çıkar sağlamayın. İnsanca davranın. İslam'a inanmayan, İslam düşmanlarını Müslümanlara eğitici atamayın. Hele hele böyle bir konumun arkasında. Zaten normalde de atamak iyi bir şey değil. İşte Osmanlı döneminde bir sürü Müslüman genç mürebbiyeleri Avrupa'dan getirtilerek yetiştirildi. Saraylarda ondan sonra paşa konaklarında ne oldu? ve bir sürü genç Fransız, İngiliz, işte Alman mektaplarında okutuldu. Güya aydınlanmak için, güya işte iyi bir dil öğrenmek için ne oldu? Arkasından buradan çıkan toplum, arkasından buradan çıkan insanlar bir batılılaşma başlattılar. İslam'ı terk eder, terk ede, terk ede işte başımıza cumhuriyeti getirdiler. Onun arkasındaki girilen asimilasyonları getirdiler. Bunlar havadan inmedi diyelim Bunlar Müslüman yöneticilerin Yanlış stratejilerden kaynaklandı. Yanlış taktiklerinden kaynaklandı. Siz güçlü değilseniz, örnekleyelim, zayıf politikalar üretmişseniz, o zaman yetiştirdiğiniz nesilleri İslam düşmanlarının veya Müslüman olmayanların ellerine verip de oralar da yetişmesini sağlamanız bir şey ifade etmez. Tam tersine toplumunuza en büyük ihaneti yapmış olursunuz. O Bedir esirleriyle ilgili kararların arkasından gelen ayetler bize kıyamete kadar sürecek bir stratejik taktiği o kadar güzel anlamlar içerisinde veriyor ki kesin hükümler içerisinde. Alma. Güçlü değilsin. Alma. Onlara işte değişik fitye koyarak veya değişik şey olarak onları salma. Çünkü onlar etkili olur. Bugün de işte. Rahmetli olduğunu bilmiyorum ama Malik bin Nebir sanıyorum rahmetli oldu. Ekonomi Dünyası'nda Müslüman Kitabı diye bir kitabı var. 70'li yıllarda çıkmıştı. Onda çok güzel bir cümlesi vardır. Batı düşüncesiyle yetişmiş bir insan bir Ortadoğlu veya bir Müslüman asla Batı'ya karşı özgürlük mücadelesi veremez. Çünkü bu eğitim tarzı zaten onun köleliğine, onun zincirlerine bağlanma biçimidir. Ondan kurtulamaz. Batı düşüncesiyle ilişmiş birisi, özgürlüğü düşününce de aynı zamanda Batı tipi bir özgürlük düşünür. La ilahe illallah anlayabilir mi? O kadar güzel çarpıcı mesela ifadeler kullanmış ki, enteresan değil, tam tespit. Onun için günümüzde de bazı tevhidli Müslümanlar özgürlük kelimesine karşı çıkıyorlar ya, yani özgürlük batı kavramındaki bir kelime diye. Belki bakış taze olarak doğru karşı var. Çünkü özgürlük deyince batı tipi bir özgürlüğü çağrıştırıyor. Onun için çıkıyorlar. Belki bilinçli, belki bilinçsiz. Ama bir şey var. Hiçbir zaman bir Müslüman nesil, gayrimüslim bir nesil veya İslam'a inanmayanlar tarafından eğittirilmemektir. Bu stratejik bir hatadır. Müslümanların onurunu, şerefini daima üstün tutun. Hani Ömer Muhtar'ın da çok güzel çarpıcı bir laf var. Onlar bizim öğretmenimiz değil. Olamazlar. Kesin ifade. Müslümanların inandığı İslam'ı, İslam'ın ilkelerini insanlığa gösterin. Onurunu, şerefini daima tutun. Müslümanlar olarak insanlar arasında sevgiye, saygıya, paylaşıma dayalı yaşamı öne çıkarın. Temel hükümlerin özü, Allah'ın ayetlerinin özü bu iken, şimdi bunlar yok yani piyasada. Neden yok? Artık işte batı dünyasının asliminasyonundan kaynaklanan bir bireysellik var. İnsanlar bireyselleşmiş bir vaziyette. Daima önce kendini düşünen, on sonra dil ile başkasını düşünen, fiili olarak başkasını düşünmekten öteye gitmeyi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci plana iten bir anlayışı ortaya koyuyor. Halbuki Allah ne diyor? İlkeleriyle ortaya koyduğu ayetlerle bu yaşamı ortaya çıkarır. Bu yaşam Allah'ın yarattığı varlıklara sevgiyi, saygıyı paylaşımı esas alan bir yaşamdır. İnsanlara sevgiyi, saygıyı paylaşımı esas alan bir anlayıştır. Güçlendikçe bunu sağlayın. Ve bunu sağlarken asla insanların inancını veya değişik şeylerini ortaya çıkarmayın. Irkını, kavmiyetini, inancını, mezhebini, dinini, şunu bunu ortaya çıkarmayın. İşte Mekke'de yapılan, işte Medine'de yapılan. İnsana sahip çıkma noktasında, yolda kalmışlar, fakire, fukaraya sahip çıkma noktasında, zayıfa dahil çıkma noktasında hiçbir zaman Allah Resulü ve arkadaşları din konusunu ortaya koyma. Çünkü Allah'ın ayetleri böyle geldi. Dünyada daima barışı, huzuru, esenliği yöne çıkarın. Çünkü İslam kelimesinin anlamı bu. Önce kendi aranızda bunu çok iyi sağlayın. İslam kelimesinin anlamını yani Müslüman arasındaki barışı, huzuru, esenliği sağlayın. Sonra bunu dünyaya, bütün insanlığa, Yayın. Bunu sağlamak için çalışanlardan olun. Ama böyle olmuyor. Neden? Çünkü barışı bozmak, huzuru bozmak, esenliği bozmak, karşılıklı tartışmak, karşılıklı atışmak için her türlü bahanemiz var insanca. Bireysel düşünerek. Ayetlere baktığımız zaman bunları kaldırın diyor Allah. Hiçbir toplumun dini ne olursa olsun, aklı, iradesi, yaşama üzerinde egemenlik kurarak onları köleleştirme. İnanmak da özgürlük, inanmamak da özgürlük. Ama uyarın, ama söyleyin. Baskılamayın. Ve Müslümanları, Müslüman toplumları her türlü tehlikeden koruyacak tedbirleri her zaman dikkatli bir şekilde alın. Normal klasik fıkıhta bile ne var? Mesela imam niye seçilir? İmama niye biat edilir? Soru. Karşılığında klasik fıkıh bile nedir? İmamın seçilme nedenleri şunlardır. 1- Dinin korunması, aklın korunması, nefsin korunması... Malın korunması, vatanın korunması, ülkenin korunması şartları Yani biz bunları korumak için imam seçeriz. Bunları korumak için Müslümanların başına bir otorite seçeriz. Görevi nedir? Dinimizi koruyacak, aklımızı koruyacak, nefsimizi koruyacak, malımızı koruyacak, neslimizi koruyacak, ülkemizi koruyacak. Görevi bu. Tepemizde balyoz olmayacak. Tepemizde efendim iktidar olup da kendi çıkarlarını koruyamayacak bizim dinimizi, bizim aklımızı bizim canımızı bizim malımızı bizim neslimizi koruyacak bizim ülkemizi koruyacak bu görevleri üstünecek, buna hizmetçi olacak klasik fıkıhta bile bir imam, bir halife niye seçilir? sorusunun cevabı budur her ne kadar klasik fıkıh tenkit etsek de ama bir gerçek vardır bu sorunun cevabı budur ama biz bakıyoruz ki ne yapmış yöneticiler çıktığı zaman bu anlayışlardan uzak anlayışlar şey yapmış Sonra el sünnet dünyası genel bir yaklaşım sergilemiş. Ne demişler? Yani fitne çıkarmamak için zalim de olsa, zulüm içinde de olsa, fitne, işte fitne fücur içinde de olsa e, imamla isyan edilmez. Çünkü o daha büyük bir fitnedir. Şimdi ehveni şer, klasik fıkıhtaki tabirinden yani hukuksal metin tabirinden çıkarılmış, siyasi metin tabirine girilmiş. Kötünün içinde iyisini seçmek, kötünün, içinde, kötünün iyisini seçmek bir adet haline gelmiş. Tabu, bu Sünnet'in temel kuralı olmuş. Halbuki e, hukuki model olarak, hukuki sistem olarak e, Ehvenişer o anlamda değildi. Ehvenişer, hakimin iki zarardan birini seçmek zorunda kaldığında en az zararlıyı tercih etmesidir. Önüne çıkan bir olayda. İki zarar var. İşte davacıyla davalı arasındaki ilişkide iki tarafta zarar edecek. İşte onun içinde o meşhur bir örnek vardır. Birinin incisini tavuk yutmuş. İnci sahibi geliyor. Tutmuş tavuğu. Bu tavuk benim incimi yuttu. Tavuk sahibi geliyor. Bu tavuk benim. Hakim karar veriyor. Ya inci ya tavuk. Ama bu kuralı dahi siyasallaştırıp ne yapmışlardır? Farklı konumlara gelmişlerdir. Bu kuralı siyasallaştırıp bu imamın seçilmesiyle ilgili, biatın esaslarıyla ilgili e, ana ilkelerden vazgeçilmiş. Dinin korunması, vatanın korunması, canın korunması, efendim işte neslin korunması gibi bütün bu ilkelerden vazgeçilmiş. Aman demişler, başımızda bir lider olsun da, bir devlet olsun da, bir imam olsun da, ister fitne de olsun, ister fücud olsun, ister ne olursa olsun fark etmez. Çünkü olmadığı zaman daha büyük bir kargaşa çıkacak demişler. Ve isyanı o Allah katındaki, Allah yanındaki, Allah'ın gönderdiği emirlerdeki, ilkelerdeki kuralları uygulamasa da, Fark etmez demişler. Yani en iyisi biz daha büyük bir belaya düşmeyelim diye kararlar vermişler. Halbuki bu değil. Bu özler önemli özlerdi. Allah'ın ayetlerinde belirlediği özler. İnşallah Rabbimiz bütün Müslümanlara aynı özler içerisinde hidayet etmesini nasip eder. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda, kurallar doğrultusunda hidayet esastır. Şu kısacık ömrümüzün sonunda Allah'ın huzuruna varıp hesabımızı vereceğimiz zaman hesabın konuları bu özlerdir. Bu özlerden sapmak veya sapmamaktır. Bu özlere göre yaşamak veya yaşamamaktır. Onun için hidayet bu özlere uygun yaşamayı nasip eden bir inancı, bir anlayışı kazanmak, o noktada hidayet etmektir ki inşallah Allah hepimize bunu nasip eder. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Önümüzdeki hafta konuya devam edeceğiz inşallah beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize iyi geceler diliyorum Allah'a emanet olun